Sevgili seyirciler, hepinizi saygı ve muhabbette selamlıyorum. Ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım. Değerli genç arkadaşlarımla birlikte, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, dinimiz içerisindeki sarsılmaz yerini, başka bir ifadeyle, hadisler ve sünnet bizim için ne ifade eder, bu program çerçevesinde bu meseleleri sizlere elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Bugünkü konuşmamızda, bugünkü sohbetimizde, Mezheplerin uygulamalarındaki farkların sebepleri nedir ve mezhepler bu uygulamaları Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nasıl dayandırmaktadırlar bu meseleyi ele almaya gayret edeceğiz. Bizim programlarımızı daha önceki bölümleri seyreden kardeşlerimizin bileceği üzere biz her programımızın başında ele alacağımız konuların özetini adeta başlığını levhamıza yazıyoruz. Bize yardımcı olan biraz da güzel olan bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımızı davet ediyoruz yazması için. Döndük dolaştık esasında biz değiştirmiştik yazacak olan insan ama tekrardan Safa'ya döndük. Evet Safa. Bugünkü başlığımız mezhep imamlarının tek derdi Kur'an ve sünnete uygun bir Müslümanlık yaşamak. Mezhep imamlarının tek derdi Kur'an ve sünnete uygun bir Müslümanlık yaşamak. Evet. Evet. Değerli kardeşim bu yazıyı yazarken, bizim başlığımızı oraya yazarken ben de konunun giriş olması hasebiyle birkaç meseleyi sizlere arz etmek istiyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim aziz seyirciler. Mezhep imamları dediğimiz aklımıza gelen kimler? İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, i̇mam Malik, Ahmet bin Hanbel ve diğer Süfyan-ı Sevri gibi pek çok mezhep imamı, mezhep kurmuş olan imamların Amacı esasında ben bir mezhep kurayım da insanlar benim peşimden gelsin böyle bir iddiaları söz konusu değildi. Yani bir İmam Şafii işte ilmi çalışmalara başladıktan sonra ben bir yol tutayım insanlar da benim peşimden gelsinler ben Şafii mezhebi diye bir mezhep oluşturayım. Veyahut Ahmet bin Hanbel böyle bir niyeti kesinlikle yoktu. Peki şu soruyu sorabilirsiniz madem bu hocaların bu büyük imamların böyle bir amacı yoktu bu mezhepler nasıl ortaya çıktı? Bu mezhepten ortaya çıkması esasında şu şekilde, diyelim ki ben İmam Şafii'yim, muhal farz, canlandırmak olarak söylüyorum. Ben şimdi ilmi meseleleri, Kur'an ve sünnet çerçevesinde ele almaya başladım. Tabii ben birikimli bir insan olduğum için de etrafımda bir öğrenci talebeler halkası oluşmaya başlıyor haliyle. İşte bu arkadaşlar diyelim ki İmam Şafii'nin öğrencileri, onlar geliyorlar İmam Şafii'den dersler almaya başlıyorlar. Ve daha sonra bu öğrenciler de burada kazanmış oldukları yöntemi, Kur'an ve sünnetten ele almış oldukları meselelerin dayanaklarını kendi öğrenci halkalarına arz etmeye, aktarmaya başlıyorlar. Ve böylece bir müddet sonra bir müddet sonra mezhepler tabi bir şekilde teşekkül etmeye başlıyor. Esasında bugün sünni dünyasında dört tane bildiğiniz gibi mezhep var. Ama bu mezheplerin sayısı daha fazlaydı. Yani 18-20 civarında özellikle ikinci asırda mezheplerin var olduğunu biz biliyoruz ama... Bir kısım mezheplerin müntesipleri kalmadığı için, o imamları takip eden insanlar olmadığı için onlar ne yaptı? Yeryüzünden kalkmış oldular. Ama geri kalan bu dört büyük mezhep güçlü bir şekilde varlığını devam ettirmektedirler. Peki bu mezhep imamlarının dayanakları nedir? Nasıl, neye, ne için dayanıyor bu mezhep imamları? Buna bakacak olduğumuzda aziz kardeşlerim, değerli seyircilerimiz şunu görüyoruz. Her mezheb imamının dayanmış olduğu iki tane temel dayanak var. Bunlardan bir tanesi elbette ki nedir? Nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim olması gerekir. Asıl olan bizim birinci derecede dayanağımız elbette ki Kur'an-ı Kerim'dir. Mezhep imamlarının birinci dayanağı haliyle Allah'ın indirmiş olduğu kitaptır. Peki bunun yanında mezhep imamlarının dayanmış oldukları ikinci dayanak nedir? Sünnet seneyi. Efendimiz seni... sünneti. Niye sünneti? Niye? Kur'an'ı anlamamızda bize yardımcı oluyor. Onun nasıl uygulanacağını şey... gösteriyor. Nasıl? Biraz aç. Yani hocam mesela Allah Kur'an'da namaz kılın emrini veriyor. Namazın nasıl kılınacağını ise Peygamber Efendimiz bize gösteriyor uygulayarak. Her zaman vurgulamış olduğumuz bir şey var. Nedir o? Bu Kur'an'ın kendisine nazil olmuş olduğu zat, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Dolayısıyla bu kitapta murad edilen, Allah'ın bizlerden talep etmiş olduğu şeyleri en güzel açıklayacak olan, kimdir? Efendim? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır. Yani hocam, Dolayısıyla e, şöyle diyebilir miyiz? E, hadisler ve sünnet Kur'an'ın bir nevi tefsiridir. Peygamber Tabi. Efendimiz de bir müfessirdir. Elbette ki. Hatta Neyiz... bunu tahtaya da yazmıştık hocam geçen e, hafta. Yazmıştık yani. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ın ilk Değişmez, sağlam, ayrılmaz bir müfessirdir. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı biz Kur'an'dan ayıramayız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'den Ayıramayız. Çünkü kitap Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelmiştir. Şimdi mezhep imamlarının dayanaklarına baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Mezhep imamları öncelikle Kur'an-ı Kerim'i önlerine alıyorlar. Bunun yanında bu ayet-i kerimelerle ilgili olarak veya da bu ayet-i kerimelerde geçmeyen meselelerle ilgili olarak Hz. Peygamber Aleyhisselam nasıl bir uygulama yapmıştır? Peygamberimizin bu meselelerdeki hükümleri, uygulamaları veya sözleri, tavsiyeleri, yasakları Nelerdir? Bunlara bakmışlardır. Ama hayat değişken olduğu için, akışkan olduğu için bazen karşılaşmış oldukları problemleri doğrudan Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında bulamamışlardır bazen. Yani şimdi mesela biz yaşamış olduğumuz dünyada deniz ticaret hukuku, trafik sigortası, trafik kazası olduğu zaman ne yapılacak gibi meselelerde Hazreti Peygamber Aleyhisselam dönemine bakacak olsak Abdülbaki bir şey bulabilir miyiz? Bulamayız <gülüyor> Deprem sigortası olur mu olmaz mı? Bunu Hz Peygamber zamanında bulamayız. Niye bulamayız biliyor musun? İşin ilginç bir şey söyleyeyim sana. İlk deprem ne zaman oldu biliyor musun İslam tarihinde? Öyle bir şey yok. Olmaz olur mu ya? ya hocam deprem İslam tarihi ile alakası yani... Yok hani bizim İslam tarihini başlangıç olarak alırsak deprem her zaman oluyor da İslam tarihi itibariyle yani hicretten sonra deprem ilk defa ne zaman oldu? Bilmiyorum hocam. Hocam biz Abbasiler kadar okuduk duymadık. Olsa söylerlerdi herhalde. <gülüyor> İlk deprem Hazreti Ömer zamanında oldu. Allah Allah. Çok ilginçti. İlk deprem Hazreti Sormak Ömer lazım. zamanında olmuştur. Tabi şimdi depremin ne olduğunu bilmedikleri için insanlar kıyametin koptuğunu düşünerek önemli bir kısım hemen namaza durmuştur. Allah'a münacata yönelmiştir. Demek ki mesele dönüyoruz. Ne anlatıyordum ben? Hayır hayır. Kur'an-ı Kerim'in yani ilk e, peygamber efendimizin yani en hocam, güzel şekilde tefsir ettiğini anlattınız. Hani, hocam mezhep ama imamlarının heh. kaynaklarını anlatırken deprem olmuyordu dediniz. Muhtemelen oradan kıyasa Hı, getirecek. Güncel bilgilerde mutlaka görüşler var gibi. Ama Demek ki mezhep imamlarının yapmış olduğu şey nedir? Karşılaşmış oldukları problem eğer Kur'an-ı Kerim bir, ikinci aşama Hazreti Peygamber aleyhisselamın hadislerinde yoksa bu sefer ne yapıyorlar? Karşılaşmış oldukları problemi, Kur'an ve sünneti mihver, temel ölçü, kıstas almak suretiyle, sorularını oradan, oraya yaslanmak suretiyle cevap bulmaya çalışıyorlar. Mezhep imamlarının yapmış olduğu şey budur. Dolayısıyla bütün mezhepsel uygulamaların, arkadaşlar bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Bütün mezhepsel uygulamaların kökeninde Kur'an ve hadis vardır. Yani şöyle söyleyelim. Sen bir fıkıh kitabını açtığın zaman diyelim ki orada doğrudan bir ayet, doğrudan o meseleyle ilgili bir hadis bulamazsan bile o meseleyi o mezheb imamı işlerken onu mutlaka bir şekilde Allah'ın kitabına Hz. Peygamber aleyhisselamın sünnetine ve hadisine yaslamak durumundadır. Çünkü hükmü verirken, iştahatta bulunurken kitaba Aleyhisselam vesselam Efendimiz'e aykırı bir şey diyebilir mi? Yemez. Bunu yapması mümkün mü? Zaten aklın ucundan geçmez de. Yani böyle bir şey düşünmemiz mümkün değil. Dolayısıyla aziz kardeşlerim şunu söylemek durumundayız. Tüm mezheplerin yani Hanbelisi olsun, Şafisi olsun, Malikisi, Hanefisi olsun bütün mezhepler Allah'ın kitabına ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Sünneti. hadisine, sünnetlerine yaslanmaktadır. Dayanmaktadır. İkisi bunları, mezhepleri beslemektedir. Bu böyle bir Gerçektir. Hatta İmam-ı Azam'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki İmam-ı Azam Hazretleri biz önce diyor Allah'ın kitabına bakarız diyor. Aziz kardeşlerim yani bu mezheplerin işşahatta bulunurken hüküm koyarken nasıl bir yol takip ettiklerini dört mezhep içinde söyleyebiliriz bunu. Nasıl bir yol takip ettiğini bizlere göstermesi aslında çok güzeldir. İmam-ı Azam'ın bu sözü. Diyor ki İmam-ı Azam biz önümüze bir mesele geldi diyelim. Ben diyor önce Allah'ın kitabına bakarım. Bakarım orada Allah'ın kitabında bununla ilgili bir şey var mı? Varsa zaten Allah'ın kitabında var. Onunla amel ederim. Ama Allah'ın kitabında yoksa bu sefer diyor Hazreti Peygamber aleyhisselama bakarım diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadislerinde, sünnetlerinde bununla ilgili bir şey var mı? Varsa ne yapacak? Alacak mecburiyet. Alacak Hazreti Peygamber aleyhisselam sonuçta. Eğer diyor bulamadım diyor mesela yeni bir mesele Hazreti Peygamber hayatında bulamadım. Bu sefer diyor. Ashab-ı bakarım. Buradaki yaklaşım o kadar harika ki Sahabe-i değer vermeyenlere gelsin bu söz. Sahabe-i ondan İslam'daki o değişmez sarsılmaz, sarsılmaz yer. yerine değer vermeyenlere gelsin İmam-ı Azam'ın bu sözü. Diyor ki İmam-ı Azam Hadisi de bulamadık yeni güncel mesele bu sefer diyor Ashab-ı bakarım. Eğer asabı ı Kiram o meselede baktığımız meselede icma etmişlerse diyor zaten onu alırım diyor. Evet. Onu da aldım ama baktım ki diyor farklı farklı fetvalar vermişler bu sefer diyor, kendi kanaatimize göre yani Kur'an ve sünnet perspektifinden bakmak suretine sahabe-i kiram arasından birinin görüşünü tercih ederim diyor. Hocam şimdi tarihte bir şeye baktığımız zaman pe peygamber efendimiz zamanında e Yemen'e vali gönderildi Muaz bin Cebel soruyor ise işte, e oraya gittiğinde neyle e bir konu Bilmiyorum. geldiğinde Hani hüküm vereceksin diye birinci Kur'an'a bakarım diyor. diğerinde de evet. sünnete bakarım diyor. Bunlar da yoksa e, icma yaparım ve en son kendi görüşümü de e, olaya şey yaparım diyor. İctihad ederim. İctihad ederim, ederim. diyor. Hocam imam namazda Ebu Hanife'nin bu söylediğiniz sahabeye değer hususunda da eee Şafii mezhebinde malum namazlarda ref' ölüye değin ver, el kaldırma. Hanefi mezhebinde yok. E, işte hadislerde uygulamada her ikisi de geçiyor. İmam-ı Azam Ebu Hazretleri bakıyor. Peygamber Efendimiz ahir ömründe bu uygulama var ama olmasa bile diyor ki Hz. Ebu radıyallahu anh, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali bunu böyle uygulamıştı. Radıyallahu anh, Hümecma'in. O zaman bizim bunu böyle uygulamamız gerekir diyor. Sahabe uygulamasını örnek olarak da bunu getirebiliriz. Bravo, güzel. Şimdi aziz kardeşlerim, şimdi İmam-ı Azam o sözünü tamamlayamadım. Diyor ki ben bakarım diyor. Sahabe-i Kiram diyor bir meselede iştahat etmişlerse hepsi aynı şeyi söylüyorsa haliyle bize diyor onlara uymak düşer. Ama diyor, baktım ki diyor farklı farklı işçahatlarda bulunuyorlar. O zaman diyor, kendi yaklaşıma göre, yani Kur'an ve sünnet perspektifinden bakarak hangisi daha uygun geliyorsa bize, onu diyor kendimize alırız. Ama baktık ki diyor, sahabede de bu usta bir şey bulamadık. Yani yeni güncel bir mesele bulamayabilirsin. Her şeyi orada bulacaksın diye bir şey yok. Bulamazsan bu sefer diyor, kendim işçahat ederim. Sonraki Süfyanü Sevri gibi diyor, İbrahim en-Nekai gibi, yani bize zaman olarak çok yakın olan tabinden olan insanlara bizim gibi olan insanlardır. Ben de diyor artık kendi inşaatımı yaparım. Ama bakın İmam Azamı vefat tarihi Hicri 150'dir. 150'dir. Peygamber Aleyhisselam'a sahabe çok yakın bir dönemde yaşamış olmasına rağmen yapmış olduğu şey nedir Aziz kardeşlerim? Bakın önce Kur'an diyor, sonra hadis diyor, sonra sahabe diyor ya. Bak aşamaları görüyor musun? Yani hiçbir tanesini atlamıyor, bunu derken de şunu yapmıyor esasında şunu demiyor. Yani ben Kur'an'a bakarım sahabe o arada bir şey dedi mi demedi mi ona da bakmam demiyor. Yanlış anlaşılması bu mesele. Ona da elbette ki bakıyor ama öncelikle benim dayanağım demek istiyor ki Allah'ın kitabı Hz. Peygamber aleyhisselam sonra da sahabedir diyor. Böyle üçlü bir sıra takip ediyor. Bu sadece tabi az önce ifade ettiğim gibi sadece İmam-ı Azam için, Ebu Hanife için geçerli olan bir şey Değil. değildir. Bakın aziz kardeşlerim sevgili seyirciler mezhep imamlarının ortaya koymuş oldukları çalışmalara baktığımız zaman onların Aleyhisselatu vesselam'ı ve onun hadislerini sünnetini başımıza koyarız. Başına koyduklarını Şimdi bakın ben size İmam-ı Azam'ın sözünü aktardım. Diğer mezhep imamlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela sırayla gideyim. İmam Malik, 179 vefat. İmam Malik'in nesi var hocam? Muvattaası Muvatta. var. Nedir bu? Ne kitabı? Fıkıh kitabıdır hocam. Fıkıh, kitabıdır. fıkıh, fıkıh yani. kitabı. Ama neyle süslü? Hadis. Neydi? Hadis. Hadis. Hadis. Hadis. Hadis merkezli fıkıh kitabıdır. Bu neyi gösteriyor bize? İmam Malik'in? Hadisleri temel alarak bu yönde ilerlediğini. İmam Malik'in Hz. Peygamber aleyhisselama nasıl bir değer verdiğini bize gösteriyor. E biz devam edelim 204. i̇mam Şafii'nin vefatıdır. i̇mam Şafii'nin Şafi'nin elimizde birkaç kitabı var. El-Um, er El-Risale, El -Um, er hadis diye kitapları var. Bunlara baktığımız zaman bunların tamamen hadislerle yoğrulmuş olduğunu görürsünüz. Yani i̇mam Şafii Şafi Hazretleri de hadisi ne yapmıştır? başının üstüne koymuştur. Geldik 241 Ahmet bin Hanbel nesi var? var? Hocam nesi var? Aziz seyirciler bakın Ahmet bin Hanbel'in müsledi Tam 55 cilttir. 55 cilt. 55 ciltte Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın firisiyle birlikte 55 cilt. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bizlere aktarıyor. Bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor ya? Bu göstermiş olduğu şey nedir? Ahmet bin Hamel'in Peygamber Aleyhisselam'ın peşinden gitmek hususundaki Çabası hırsını gösteriyor. Yani biz şimdi gelmişiz şu asra 1442'de şu anda hicri olarak biz yani onların tutmuş olduğu yolun dışında farklı bir yol tutabilir miyiz ya? Bu insanlar peygamber aleyhisselama çok yakın olan insanlar peygamber Aleyhisselam'ı peşinden gitmenin ne kadar önemli olduğunu farkındalar. Biz zaman olarak daha uzağız peygamber aleyhisselamdan peygamber aleyhisselama adeta ihtiyaç duymuyormuşuz gibi bir tavır içerisine giriyoruz ki bu çok Erzurumlar kusura bakmasın Riksli bir yaklaşımdır. Bu doğru bir yaklaşım Değildir. Evet. Dolayısıyla şunu söylesek yanlış olmaz. Mesem imamlarının bütün yaptıklarının, ettiklerini, söylediklerinin temelinde Kur'an ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hadisleri var. Sevgisi vardır, hadisleri vardır. Evet. Bir de şunu ben size söyleyeyim. Aziz seyirciler bir ufuk açmış olayım sizlere de. Esasında Hadis alanına fakirler çok büyük bir katkı yapmışlardır. Niye katkı yapmışlardır? Bakın biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatının belli kesimlerini fıkılla ilgili olan belli kesimlerini çok daha teferruatlı bir şekilde öğrenip anlayabiliyoruz. Niye biliyor musunuz? Hadisleri işlemişler hocam. Ha. Şimdi mesela namaz yeriğin hadisler bütün fıkıh kitapları bakış etmişler tek tek hepsi. İnceden inceden inceden inceye Peygamber Peygamber'e şunu yaptı bunu dedi işte yapmasını sevvi budur. Ama sen ne yapıyorsun? Esasında orada namazı öğreniyormuş gibi oluyorsun ama aynı zamanda Hz. Peygamber Ali selamın hayatının bir dilimini öğreniyorsun. Farkında değilsin. Yani fıkıh kitapları esasında bir anlamda adeta siyer kitaplarıdır. Siyer kitaplardır. Onlar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının belli kesimlerinin bizlere aktarılmasına çok büyük katkı sağlamaktadırlar. O yüzden biz mezhep imamlarına, onların fıkıh kitaplarına, o mezheplerde yetişmiş olan büyük alimlere de borçluyuz arkadaşlar, borçluyuz. Çünkü hadisler içerisinde en çok işlenen, ele alınan, tetkik edilen rivayetler fıkıhla ilgili hadislerdir. Ve fakirlerde bunları inceden inceye ortaya koydukları için bunlardaki bir insanı bireysel olarak sen diyelim ki bir hadise baksan. Safa. Eyvallah hocam. Bir hadise baksan oradan diyelim ki Safa olarak belki bir tane hikmet çıkaracaksın. fıkıla ilgili hadisleri diyorum. Ama şimdi düşün Şafi'si, Hanbeli'si, Şafi hakikisi burada seni yediye alıyorum. Şafi, işte diyelim ki Hanbeli, hocam bunların hepsi farklı zaviyelerden baktıkları zaman o hadislere hepsi ortaya ne çıkarıyor? Her biri bir kolon koyuyor. Bir ev oluyor işte hocam. Bir hadisinde 60 hüküm çıkarılmış hocam. Safa bir tane çıkaradı, çıkaracaktı. Abdülbaki yarım çıkaracaktı. <gülüyor> Matematikçimiz belki 3 tane çıkaracaktı. Bakkal hesabı. Ama hepsi bir araya geldiği zaman o zaman buradan hakikaten güzel bereketli bir sonuç ortaya Çıkacak. çıkıyor. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Hocam. Hatta buyurun. Ee, bölüyorum da Hocam şimdi şöyle bir durum da var, ee, Ahmet i̇bn Hanbel e, olsun, İmam-ı Azam olsun, i̇mam Malik olsun Bir de dönemin e, şartlarında, e, hangi şartlar altında yazdığını da öngörmek lazım, oraya da bakmak lazım. 55 Cid yazdı demişti, dediniz, onu hangi şartlarda yazdı yani? Allah senden razı olsun, çok güzel. Şimdi bizim en büyük handikapımız şu. Az seyirciler biz şimdi geçmiş ulemanın ortaya koyduğu emekleri değerlendirirken şöyle bir hata yapıyoruz. Bakın ben şu anda program yapıyorum. Kaloriferler acayip ısıttı burayı. Lambalar harika. Beyefendiler koltuklarında oturuyor, ellerinde mikrofonlar. Ben de susadıkça oradan suyu içiyorum. Lehva da hazır. Halimiz yerinde. Keyfimiz yerinde. Şimdi biz burada Elhamdülillah, İma Elhamdülillah tabii ki. Elhamdülillah. Biz şimdi burada İmam Malik'in Muvattha'ını değerlendiriyoruz. Yani bunu yapmamız biraz esasında edeb aslında da tam doğru değil. Yani yapmamız gerekiyor da Yani İmam Malik'in muvattanı anlamak için İmam Malik'in Dönemine gitmemiz lazım. Onun Ahmet bin dönemine lazım. gitmemiz lazım. Yani bu insanların aziz kardeşlerim Peygamber sevgisini de buradan anlayabiliriz. Ya yani bu insanlar dünyevi hiçbir bir beklenti yok. Geçen programlarda anlatmıştık. Hiçbir dünyevi beklentisi olmadan Allah, adam kendisini Azzev peygamberin yoluna feda ediyor. Elini taşın altına değil de vücudunu, vücudunu taşın koyuyor, altına evet. koyuyor. 14 bin kilometre yol kat ediyor hocam yani. Tabii ki. İmam Buhari'den bahsetmiştik. Sen yoktun o programda. Sen de yoktun. İmam Buhari'nin bir yolculuğu sadece bir tane yolculuğu gidiş dönüş 14 bin kilometre. Düşün bu insan bu yolculuğu niye yaptı? Şimdi başka bir boyutu daha var. Bu fıkıh imamlarının. Hazreti Peygamber aleyhisselam sevgisini ortaya koymak anlamında. Fıkıhçılar şunu yapıyorlar. az kardeşlerim. Bunların derdi. Fıkıh imamlarının derdi rahmetullahi aleyhim. Bunların derdi. Kardeşim ben bu Müslüman Hazreti Peygamber gibi birebir aynı yaşamak istiyorum. O kadar yaşamak istiyorlar ki aziz kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın esasında bir insan olarak oradan bir fıkıh çıkarasın anlamında değil. Bir insan olarak gayet tabi bir şekilde yapmış oldukları uygulamaları bile tatbik etmeye çalışmışlardır. Bir örnek vereyim size. Hazreti Peygamber aleyhisselam kaç kere hac yaptı? Bir defa tek yaptı diye biliyorum. E, bravo. Biliyorum diyorsun oğlum. İnsan böyle rahat bir şekilde bir kere demesi lazım. Ya yani ben sana iki değil mi diyecek olsam sen Hayır diyecektim. Bana öyle geliyor ki tereddü edecektim. <gülüyor> ben söyleyecektim niye sen söyledin diye kızarsınız diye evet. baktım hocam. Kaç diyecektim? <gülüyor> bir diyecektim. Evet tamam. Şimdi Hazreti Peygamber <gülüyor> aleyhisselam. Ne ama ben şimdi bildiğimle şey yapıyorum amel ediyorum. bildiğim bir tane. Varsa iki tane bilmiyorum. <gülüyor> evet. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselam bir kere hacı var. Aziz kardeşlerim değerli seyirciler. Haçta bizim İslam kaynaklarının verdiği bilgiye göre 120.000 civarında Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında Müslüman kitle oluşmuş Haçta. Hocam, o tek haçta veda hacı oluyor değil mi? Ha, veda hacı oluyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam 120.000 tane insanla 120.000 rakamı şu anda diyebilirsiniz hocam işte bu zaman hacıya gidenler 4-4.5 milyon 120.000 ne? Arabistan coğrafyasında o zaman kaç kişi yaşıyor ki? Yani Arabistan coğrafyasının tamamı neredeyse Böyle düşünmemiz lazım. Neredeyse gelmişler, Hazreti Peygamber'le birlikte aleyhisselam hac yapmaya gelmişler. Bu çok büyük bir rakamdır. Ve o zamanın şartlarında elektrik yok, mikrofon yok, sesi ulaştıracaksın insanlara, hocam abdest alma bir dert, tuvalet bir dert, her şey bir dert. Bir de Arabistan sıcağını bilirsiniz, onun altında hacı yapmak da o zamanın şartlarında öyle kolay bir şey değil. Ve nasıl diyeceğim şey şu, Hazreti Peygamber aleyhisselam şeytan taşlamayı yapıyor. Taşlamayı yaptıktan sonra, Peygamber Aleyhisselam yürürlerken herkes Peygamber Aleyhisselam'a hücum ediyor. Hani gelen insanların önemli bir kısmı Peygamber Aleyhisselam'ı ilk kez görüyor. Yakında bulunmak istiyor. Öyle bir izdiham oluyor ki Peygamber Aleyhisselam'ı kurtarmak için adeta hemen bir tane deve getiriyorlar. Peygamberimizi deveye bindiriyorlar. Yani Peygamberimizi kurtarıyorlar. Adeta ölmekten kurtarıyorlar. Şimdi fakirlerin ve hadisçilerin Peygamber Aleyhisselam'a uyuma birebir Yapma arzu ve istekler o kadar fazla ki bu mesele değerlendirirken fakirler şunu yapıyorlar: Şeytan taşlamadan sonra deve binmek caizdir. E, caizdir. Dir. Yani Şeytan taşladık, biz bu taşlama yaptıktan sonra deve binebilir miyiz, binemez miyiz? Meselesi tartışılıyor. Binmek caizdir. Niye caizdir? Peygamber Aleyhisselam bindi Bire bir yaşamaya çalışıyor. Esasında fakir şunu biliyor. Ya orada Hz. Peygamber desem deve binerken buradan bir fıkıh çıkarasın diye bunu yapmış değil. Ama nedir oradaki amaç? Fakirlerin veya muhaddislerin amacı nedir? Peygamberesem kardeşim bunu yaptım. Evet. Yaptı. Dolayısıyla ben onun gibi yaparım. Başka bir iki örnek daha vereyim size. Mesela Hocam bir örnek vermeden ee, soru hı. sorabilir miyim? Buyur. Ee, peki böyle e, peygamber efendimizin her hareketinden e, fıkhi hükümler çıkaran e, mezhepler yani peygamber efendimize uyduğunu söylüyorlar. Yani her biri ayrı ayrı uyduklarını söylüyorlar fakat bunların e, çıkarmış oldukları hükümlerde her mezhepte e, farklılıklar var. Namazlarda, ibadetlerde bu farklılıklar yani e, bir sorun oluşturur mu? Bunları nasıl yorumlarız? Bir mahzuru var mıdır diye e, sormak istiyorum. Güzel bir soru. Az önce anlattığımı bir tamamlayayım. İki cümle var ondan sonra senin soruna cevap vereceğim. Tabii ki hocam. Teşekkür ederim. Ama şu arkadaşa da soracağım. Ne sormuştu diye. Unutturmayın ee, hocam ben onu hatırlatırım. Evet. Yandın eyip. <gülüyor> ya, çünkü bu, bu programda kusura bakma. Sol elim hep sana uzanıyor. Böyle. <gülüyor> Kurban olarak hep seni seçiyorum. Daha yani önce sana uzanıyordum da şuraya gelince ses el hep ona doğru gidiyor. Neredeyse ben de, alıştım evet. hocam. Evet. Şimdi bir iki başka örnek daha vereyim. Şimdi mesela mezheplerde ki farklılardan bir tanesi de secdeye giderken önce dizlerimizi mi koyacağız, ellerimizi mi Kalkarken en ha. elleri en son ha. mu kaldıracağız. Ha. Ha. Bunlar tartışmalı meseleler evet. Değil mi? Şimdi esasında biz şunu biliyoruz, Aleyhisselatü Vesselam onu da yapmıştır, senin soruna geleceğim. Onu da yapmıştır ama mezhepler için burada önemli olan şey nedir? Peygamber Aleyhisselam hangisini yaptı? Kardeşim ben bu namazı eda ederken Peygamber Aleyhisselam gibi kılmak durumundayım. Dolayısıyla Fıkhî mezheplerin, biz burada anlatmaya çalıştığımız şey şu, fıkhî mezheplerin Peygamber Aleyhisselam olan hastalık derecesindeki, bunu müsbet anlamda diyorum, hastalık derecesindeki Peygamber Aleyhisselam'a bağlılık azmidir. Mesela bir başka daha örnek verelim. İmamlar Cuma günü hutbeyi verdikleri zaman arada oturuyorlar. Evet. Bu bütün yeryüzünde hangi ülkeye giderseniz gidin, bütün İslam ülkelerinde bunu görürsünüz. Hoca Efendi'ye hutbeyi verir, ondan sonra oturur, ondan sonra ya kalkar. Niye kalkar? peygamber efendimiz öyle yaptığı için kaldı. Bravo. şimdi olay esasında şu kıymetli seyirciler peygamber aleyhisselam cuma hutbeleri oldukça uzun sürüyor tabi insan olarak peygamber aleyhisselam son dönemleri yorgunluk hastalık dönemleridir bunu biliyoruz peygamber aleyhisselam oturuyor yani insanlara özellikle ayetleri okuyor peygamberimiz hutbelerinde özellikle ayetler okunur ayetleri okuyor inen ayetleri peygamberimiz müslümanlar arz ediyor Ondan sonra haliyle bir insan yarım saat ayakta dursa benim bile şu anda ayaklarım ağırmaya başladı. Ne yapıyor? Oturuyor Hazreti Peygamber. Biraz dinlendikten sonra ayağa kalkıyor. Şimdi burada Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın oturması nedir? İnsani bir sebeptir değil mi? Evet. Yoruldum. Az önceki verdiğim misal de onunla ilgilidir. Yani secdeye giderken önce dizlerimizi mi, ellerimizi mi koyacağız meselesi. Ama fıkıh mezhepler ne yapıyorlar? Kardeşim, Hazreti Peygamber Aleyhisselam oturdu mu? Oturmadı mı? Oturdu. O zaman biz bu hutbeyi Peygamber aleyhisselamın bize bıraktığı bir mirastır bu cuma hutbesi. Biz ne yapacağız? Peygamber aleyhisselam oturduysa sen ne yapacaksın? Oturacağız Sen de oturacaksın. Ben efendim 25 yaşındayım çok dinamiyim. Başlatma dinamikliğine. Orada Peygamber aleyhisselam oturduysa sen de oturacaksın. Olay budur. Yani bütün bunlar topladığımız zaman aziz seyirciler, değerli kardeşlerim bütün bu mezhepsel uygulamaların arka planında Müthiş derinlikli sarsılmaz bir Peygamber Ali Selam Efendimizin sevgisi olduğunu görüyoruz. Şu vatandaş bir şey sormuştu. Neydi soru? Hocam mikrofonu al. Tam hatırlayamadım hocam. Oraya başını kaçırmıştım. Ezeceğimiz soru bir mazın. <gülüyor> evet. Evet. Şimdi.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 Senin bunu yapabilmen için aziz kardeşim, seni bunu yapabilmen için bir kere temel İslam ilimlerinde Arapça'ya çok iyi bir vukufiyetin olması lazım. Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilebilmen lazım. Ve o ele alacağın meseleleri de tek tek incelemen lazım. Ben sana bir örnek vereyim. Şimdi diyelim iki rekatlık sabah namazı. İki, iki sabah namazı. Onda kaç tane yaptığımız iş var? Yani elleri kaldırıyoruz Allah-u Ekber diyor sonra Subhani okuyoruz ondan sonra Eomuz'u besmele çekiyoruz. Bak kaç tane mesele var. Arada besmele var. Çekecek miyiz, çekmeyecek miyiz? Sen şimdi kendi mesela Türkçe kitapları okumak suretiyle bunu da özellikle belirtiyorum. Türkçe kitapları okumak suretiyle naylon müştehitliğe soyunuyorsun. Bak. Türkçe kitapları okuyarak naylon müştehitliğe soyunuyorsun. Hocam Peki, yarım kasapelden yarım hoca dinden edin. Dinden eder. Necip Fazıl da diyor ki hocam. Günümüzde içtihat kapısı açıktır ama günümüzde içtihat yapacaklar bir hipodromda Arap atıyla at sineğinin yarışması gibidir diyor. Kesinlikle doğru. Şimdi peki sen müşrahitlik iddiasında bulunuyorsun sabah namazına belki az önce saydığım şekilde 50 tane mesele var. Sen bu 50 mesele her birini tek tek araştırma imkanına gücün kudretin var mı? Yok. Yoksa Türkçe kitaplar üzerinden de böyle bir işraatta bulunmak mümkün olmayacağına göre yapılacak olan şey nedir? İslam ilimlerde birikim olmayan, bu işin temel altyapısını oluşturmamış olan insanlara gereken şey nedir hocam, gidip bir mezhebe sarılmak, sarılmak. yapılacak olan şey budur, evet. Hocam e, cevabınız güzel ama bu cevabı biz e, hadisleri kabul edenler için ancak verebiliriz. Evet. Şimdi e, hani dediniz ya bu çağlarda farklı farklı pardon Peygamber Efendimiz e, farklı zamanlarda farklı uygulamalar yapıyor. Şimdi bu özellikle son zamanlarda bizim şöyle bir şeyler kulağımıza geliyor. Yani açık açık söyleniyor. De deniliyor ki hocam bu hadisler bu mezheplerin farklı uygulamaları ümmeti parçalıyor diyorlar. Yani nasıl parçalıyor? Burada şunu da söylüyorlar. Biz bu hadisi bırakacağız. Kur'an temelinde bütünleşeceğiz. Tamam bütünleşelim. Biz zaten Kur'an'ı ard ediyor değiliz. Yani onu almıyor değiliz ama... Hadisi bıraktık diyelim. Bana en başında sordunuz. Dediniz ki e, sünnet nedir? Kur'an'ın açıklayıcısıdır, müfessiridir dedik. Biz namazın nasıl kılınacağını e, Kur'an'dan emir e, Kur'an'dan alıyorsak nasıl olacağını Peygamber Efendimiz'in sünnetinden alıyoruz. Evet. Biz abdesti aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in sünnetinden alıyoruz. Şimdi eğer biz e, hadisleri kenara bıraktık. Mezhep oluşumlarını sadece tek bir e, bağlamda Kur'an etrafında topladık. Bunu söyleyenler bunu nasıl söylüyorlar? Bunlara biz nasıl bir cevap vereceğiz? Sen bu sorunun cevabını biliyorsun gibi geliyor bana. Bana Hocam ben e, bilebilirim belki evet. ama net şimdi bir şekilde var. cevap veremem. Aziz kardeşim, bir kere bu sahabe-i kiram, ondan sonra gelen insanlar, bunlar bu dini yanlış mı anladılar? Hayır. Ha? Haşa hocam. Yani sen şimdi Safa olarak çok akıllı bir adamsın. Yani Senin şahsını kastetmiyorum da ismini veriyorum. <gülüyor> Sen çok akıllı bir adamsın, öyle çok akıllı bir adamsın. Bu 1442'ye gelene kadar bu Diyanet'in kütüphanesine git orada belki 1 milyona yakın kitap var, tam bilemiyorum sayı. O kadar kitap yazan adamlar bu dini anlamadılar, sen o omuzun üzerinde olan saksıya çok güveniyorsun. Her şey içinde var, ben her şeyi çözerim. Öncekiler anlamamışlar, ben anlıyorum, ben bu işi biliyorum mu diyorsun. Böyle bir şey, böyle bir iddia olabilir mi ya? Bir de şunu niye unutuyoruz aziz kardeşlerim? Niye unutuyoruz? Kur'an-ı Kerim'de biz baş başa kaldığımız zaman sanki mantık şu, herkes sanki Kur'an-ı Kerim'den aynı şeyi anlayacakmış gibi. temim ayeti, basit bir tane örnek vereceğim. temim ayeti var. Evlâ nisa ifadesi geçiyor. Evet, Lâmes'e yoksa... kelimesi Arapçasından hem tutmak anlamına geliyor hem de Karşılıklı mufâile babından. Birliktelik anlamına geliyor. Hangisini Dolayısıyla hangisini anlayacaksın? İmam Şafi tene dokunmak diyor. İmam Hanife diğerini diyor. Diğer anlamı veriyor. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken şey nedir? Esasında hadisler ümmeti birleştiren bir tutkaldır. Niye? Sen İslam dünyasının hangi coğrafyasına gidersen git bak Arabistan'a git, Pakistan'a git orada öğle namazın dört kılındığını görürsün. Ha bu aralardaki farklılıklar onlar da az önce ifade ettik. Bunlar peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin uygulamalarıdır. Bunların hepsi aziz peygamber Aleyhisselam uygulamalarına hayat veriyorlar. Dolayısıyla ortada bir ihtilaf yok ki. Ortada ne ihtilaf var ya? Namaza namaza abdest almadan mı başlıyoruz? Namaza abdeste gerekli olan yüzümüzü, elimizi şunları bunlar yıkamadan mı başlıyoruz? Hayır. İşte tekbirde ellerimizi kaldırmadan mı başlıyoruz? Hayır. Elham okumadan mı kılıyoruz, rükiyaya gitmeden mi kılıyoruz? Bütün mezheplere baktığımız zaman, bütün bunların hepsinin uygulamalarının aynı olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esasında bizi birleştiren bir tutkaldır. Sen Hz. Peygamber selamı kenara çekip aldığın zaman herkesi kendi haline bırakmış oluyorsun, bir şaşkınlık içerisine düşeriz. Ve buradan herkes kendi zihniyetine göre, kapasitesine ve aldığı eğitime göre bir din inşa eder. Ve bu din kesinlikle Allah'ın istemiş olduğu, indirilmiş <gülüyor> olduğu bir din değildir. Bugün bu salonda 9 tane mezhep çıkar eğer hocam. Kesinlikle. Olursanız. İnşallah evet. benim şahsımda cevap alması gerekenler almıştır. Ayrıca... Dolayısıyla ben şunu özellikle, bak Safa özellikle şunu vurgulayayım. Yönetmen de oradan bir şey gösteriyor. 15 dakika diyor. Özellikle şunu vurgulayayım. Mezheplerin, aziz kardeşlerim, mezheplerin bu uygulamaları Peygamber Aleyhisselam'ın hayatının birer parçalarıdır. Biz bunları biz bunları bir ayrıştırıcı unsur olarak niye görüyoruz ya? Peygamber selam bunları yapmış. Ha sen bana şunu diyebilirsin yalnız. Hocam Madem diyorsun ki Hazreti Peygamber onları yapmış, ben işime geldiği zaman Şafi olacağım. İşime geldiği zaman Hanefi olacağım. Böyle bir mantık da olamaz. Niye olamaz? Çünkü insan fıtratında arkadaşlar, insan fıtratında her zaman kolaya kaçmak vardır. İnsan fıtratı böyledir. Şöyle yapar insan. Kanar, bir yeri ben Şafii'yim. bir bayana tutar hani öyle bu din oyuncak mı ya bu din oyuncak mı ya işine geliyor oradan işine geliyor sen buradaki amacın nedir bir de o var sen bu dini hocam niye benimsedin oynamak için mi oradan alın buradan alın bir eğlence mi getirmek için mi bunu yapıyorsun sana düşen şey nedir bir kul olarak İslam ilimlerde temel altyapısı hatta iştahat seviyesinde birikim olmayan insanlara düşen şey nedir? Hocam ilmihal Müslümanlığını yaşamaktır. Ben mesela bir ilayet hocam sizler de öğrencilersiniz. Ben şimdi bir ilayet hocası olarak bütün hayatımızı süsleyen bu ibadetlerin her biriyle ilgili olarak tek tek araştırma yapma imkanım var mı? Yok hocam. Yapabilir miyim? Yok. Diyelim ki elleri kaldırma ile ilgili rivayetleri ben inceleyecek olsam buna inan arkadaşlar benim bir yıl vermem lazım. Bir yıl. Sadece namazda 50'ye yakın mesele var. Ben bunların hangi biriyle uğraşıp ömrümü tüketip bunlarla ilgili bir kanaata erişebilirim? Bu mümkün mü? Dolayısıyla benim yapmış olduğum şey nedir? Ömer nasıl bilmen? ilmi haline yapışmak. Ucaktanım. Bizim insanımıza düşen şey elbette ki budur. Tam bununla ilgili evet. bir sorun vardı hocam. Şimdi <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında mezhep kavramı yoktu. Yani tamam. Fıkhi mezhepler yoktu. Ebu Hureyre Radıyallahu anh mesela Şafii değildi, Hanefi değildi. Peki biz neden insanları bir mezhebe tabi olmaya teşvik ediyoruz? Neden doğrudan Efendimiz'i taklit etmiyoruz? Efendimiz döneminde yaşayanların mezhebe ihtiyaç yoktu ki hocam. Bir de Efendimiz'i taklit etmek yanlış bir kavram. Efendimiz'e ittiba ederiz. Ne sorun olursa Peygamber Efendimiz'e zaten soruyorlardı direkt. Yani ya evet. ayetle Senin ya... Senin soruna şöyle cevap vereyim. Diyelim ki bütün mezhepleri iptal ettik şimdi. İptal ettik. Biz şimdi Hazreti Peygamber gibi yapmak istiyoruz. Burada kaç kişi? Biz dokuz kişiyiz. Şimdi sence biz o mezheplerin farklı görüşlerini tekrardan ortaya koyar mıyız, koymaz mıyız? Kesinlikle koyarız hocam. Yani şöyle düşünüyorsun olası sen, olası sen, sen düşünüyorsun da. Adislere. Sen düşünmüyorsun da. Evet hocam. Yani, biz şimdi hadislere bakacağız, hadislere bakacağız. Mezhepleri iptal ettik ya. Ondan sonra hepimiz aynı şeyi düşüneceğiz. Hayır. İmkansız. O kadar üç kuruşa beş köfte öyle bir şey yok. İnanın bana dört tane mezhep var ya. Biz bunları bir tarafa çeksek inanın şu küçücük salonda dokuz kişiyiz. Dokuz tane yeni mezhep uyduruk mezhep icat etmişiz. Hocam zaten öyle Olay oluyor. Yani Meshepleri kenara bırakalım. Bir mezhep etrafında birleşelim diyenler böyle Furu konularda diyeyim, ee, işte birisi başörtüsü olsa da olur, olmasa da olur, kendi içlerinde yine mezhepleşiyorlar. Evet. Hocam, hocam sorunun hocam. cevabı parçalanmaya değil de birleşmeye geliyor. Mezhep. Hocam şimdi, hocam, şimdi mezhepi iptal edip kendileri bir mezhep oluşturuyorlar, bu da kendileriyle çalışıyorlar hocam. Mezhepsizlik mezhebi, biraz önce Eyüp'le onu konuşuyorduk, güldük hatta. Evet, Hoc şimdi dolayısıyla bizim bakın burada bakmamız gereken şey nedir? Mezheplerin kitaplarına bakacağız. Safa, mezhepleri kitaplarına bakacağız. Mesela diyelim ki Şafi mezhebi için söylüyorum. İmam Nevevi'nin Mecmu adlı 30 küsur ciltlik bir kitabı var. Şafii bilir. Bu kitaba baktığın zaman ne görüyorsun biliyor musun? İki temel şeyi görürsün. Bir, Kur'an iki, Azze Peygamber'e hadisleri. Hatta Şafii mezhebinin Şafii mezhebinin Hadislerdeki dayanaklarını öğrenmek isteyen insanlar temelde iki kitaba bakmak durumundadır. Bir, İmam Beyakî'nin süneni, ikincisi de, ikincisi o amel için değil, ahlak kitabı, ikincisi de İmam Nevevi'nin mecbuğudur. Mecbu. Bunlara baktığın zaman esasında şunu görüyorsun, bu mezhep imamları doğrudan uygulamalarını neye dayandırıyorlar? Kur'an'a ve sünnete dayandırıyorlar. Hanefi mezhebi içinde mesela Hanefi mezhebinin dayanakları nelerdir? Bunlara bakmak, görmek istediğin zaman da yapacak olduğun şey nedir? i̇lah üsünen gibi koca, hacimli, yirmi ciltli kitaplar var. Bunlara baktığın zaman şunu görüyorsun. Esasında Hanefi mezhebi de diğer mezheplerde aynı şekilde uygulamalarını aleyhissalatü vesselam efendimize dayandırmaktadırlar. Hocam ama şimdi Hanefi mezhebi söz konusu olduğu zaman ıslahi olarak ehli rey diye bir ifade var. Evet. Yani e, Hanefi mezhebindeki uygulamaları göz önünde bulundurunca işte İmam Azam Ebu Hanife e, peygamberin hadisiyle hükmetmiyordu. Kendi içtihadıyla daha çok şey yapıyordu. Yani hadise değer vermiyordu tırnak içerisinde böyle bir anlayış var. Aslında Hanefi mezhebine saldırıyla bir mezhepsizlik saldırısı yani mezhep yıkma mezhepsizlik saldırısı söz konusu. Bu konuda baktığımız zaman delillerde bulabiliyoruz ama. Yani Arkadaşlar şöyle bir durum var esasında, özellikle kendilerini selefi olarak tanımlayan bazı insanlar yaşadığımız dönemde Hanefi mezhebine bakışlar biraz şaşı. Evet. Yani Hanefi mezhebine böyle bir normal bakışlar yok, biraz şaşı bir şekilde bakıyorlar. İşte Hanefi mezhebini işte her bir hadisi amel etmiyorlar gibi bir eleştirileri söz konusu. Evet. Ama unutmuş oldukları temel şeyler vardı. Nedir? Bir kere İmam-ı Azam zaman olarak Peygamber aleyhisselama bu arkadaşlardan daha mı yakın daha mı uzak? Daha yakın. 1- Hz Peygamber Aleyhisselam'a daha yakın, 2- İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi İmam Muhammed aynı zamanda Hanefi mezhebin büyük imamlarından olan İmam Muhammed büyük hadis imamı ve mezhep imamı olan İmam Malik'in nesi? Öğrencisi. Öğrencisi, Ebu Yusuf Kadir Kudatlık yapmış evet. olan bir insandır. Yani bunlara baktığımız zaman, bunlara baktığımız zaman İmam-ı Azam dediğim ve diğer bilginlere baktığımız zaman bunların hepsinin Fıkıh yanında hadisler alanında da oldukça yüksek birikime sahip olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla şunu diyebilir misin? İmam Muhammed, İmam Malik'i muvattağını rivayet etmiş olan bu ravi, hocası Kur'an'a ve sünnet'e muhalefet edecek. İmam Muhammed bu benim hocamdır, ben bunu görmezlikten geleyim. Böyle bir şey diyebilir mi? Onlar onurlu, gururlu, omurkalı insanlar. Onlar için aziz kardeşim bakın onlar için Peygamber Hasan'ın Muhammed ı Azam'ın Evet. Yani ben sana şunu açık bir şekilde söyleyeyim. İmam Muhammed İmam Azam'ın bile bile bak böyle bir şey yok da bile bile kasten peygamber Aleyhisselam'a muhalefet ettiğini görse İmam Azam'ı tanımaz ya. Evet. Kimsin sen der. Benim için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır ölçü der. Kim haşa böyle bir şey Kendileri de söylüyor de, zaten cennetimizin çizgisinden söylüyorum. çıkarsan beni bırakın diyoruz. siz yaparsanız biz de aynısını yaparız. Aynısını yapmamız gerekir. Dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla kıymetli kardeşlerim burada bizim göz önünde bulundurmamız gereken şey nedir? Az önce ifade ettiğim şeydir. Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan gelen farklı uygulamalar içerisinde mezhepler kendi kriterlerine göre bazı hadisleri seçmişlerdir ve bu uygulama farklılığı buradan ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu Anefi mezhebinin veyahut da başka bir mezhebin sünnet karşıtı, hadis karşıtı veya hadislerle amel etmiyor şeklinde bir değerlendirmeye tutulmasını asla yol açmaz. Bu çok büyük bir haksızlık olur. Hocam ihtilafu ummeti rahmetün hadisini buradan nasıl değerlendirmemiz lazım? La asla lehu Ilk şimdi saatini bir tarafa koymak suretiyle bu söz esasında ümmetin ihtilafı bir rahmettir. Niye rahmettir? Evet, Hocam şimdi bakın Allah'ın kitabı pek çok hikmetler içeren koca bir kitap, son kitaptır. O ayetlerden bir tanesini buraya getirsek şu anda dersimiz Kur'an değil ama bir ayeti kerimeyi anlamaya çalışsak hepiniz farklı yorumlar çıkarırsınız. Bu nedir? Bu bizim için bir tevfikaya düşme sebebi midir? Veyahut da ya ne kadar güzel bak şimdi ne kadar güzel ya. Burada benim sekiz tane kardeşim var. Bunların hepsi bir taraftan baktılar Allah'ın kitabındaki ayete. Buradan yeni yeni hikmetler çıkardılar. Ve biz sonuçta bakın aynı halın etrafındayız. Yine Müslüman kardeşler olarak bir arada oturuyoruz. İslam gayriyesinin içerisinde. Bu bir tefrika oldu mu şu anda? Bir tefrika olmadı. Dolayısıyla mezheplerin mezheplerinde yaklaşımımızın o olması lazım az kardeşlerim. Mezheplerinde Kur'an'a bakarken, hadislere bakarken Farklı yaklaşımlar içerisinde olmaları bir berekettir, bizim, bir rahmettir. Bu bizim esasında ümmetin kafasını çalıştırdığını, bir şeyler ortaya koyduğunu göstermesi açısından da çok kıymetlidir. Bizim farklılığımız yani bizim zenginliğimizdir beynlerimiz, hocam. Arkadaşlar bizim beyinlerimiz sabit, donmuş değil. Dinamik bir beyne sahibiz ve ümmet sağ olsun ümmet Hadislere ve Kur'an'a bakmak suretiyle farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardı. Bu bir kesinlikle bizim birbirimize düşman olmamıza sebep vermez. Şimdi bu adam Şafii. Ben bu adama nasıl düşman derim ya. Diyebilir miyim ben buna? Hocam iki sene beraber kaldık biz onunla ya. Gördün mü zararını? Hiç görmedim. O görmedim. benden görmüştür de. <gülüyor> evet. Şöyle güzel taraf oldu bu Şafii'likle ilgili olarak. Onu ifade edeyim. Bizim bir hocamız var. Halil Gönenç hocam. Allah uzun ömürler versin. Abi, Müftüsüdür. O bize şunu anlatmıştı. Ben ondan iki buçuk yıl okuma şerefine nail oldum. Demiş ki bir gün Fatih Camii'ne gittim. Hocamız Şafi. Fatih Camii'ne gittim. Onlar biliyorsunuz sizler yani. Sanki yine diler. siz biz dediniz evet, hocam. Evet. Şimdi teşavitte biliyorsunuz kaldırıyorsunuz. Hoca demişti ki parmağımı kaldırdım böyle teşavitte. Adam biri geldi. İldoraylı dedi. <gülüyor> Hoca diyor ki, tabi bu anlattığım en az bir yani 25-30 yıllık bir hikayedir. Şok oldum diyor ya namazlar. <gülüyor> ama şimdi ne oldu biliyor musun? Şimdi şu oldu. Hani ülkemizin çoğu genelde Hanefi olduğu için böyle bir algı vardı insanlarda evet. yani Hanefiliğin dışında başka bir şey olamaz. Ama Suriyeli kardeşlerimizin, Suriyeliler bir kısmı bunların Şafii, ülkemize gelmesi şöyle bir berekete vesile oldu. Şimdi onların önemli bir kısmı Şafii ya, geliyorlar Şimdi camilerimize de çok müdavimler camilere de devam ediyorlar. İnsanımız artık alıştı. Ha, İyi biliyorlar ki onlar da peygamber ettika ediyor. Onlar da peygamber aleyhisselamın peşindeymiş bizim gibi. Dolayısıyla bu farklılıklar ve Selam'ın uygulamalarına can verdiği gibi bizim birbirimizden uzaklaşmamızda da uzaklaşmamıza da sebebiyet vermez aziz kardeşim. Elhamdülillah. Yeter ki biz bakış açımızı düzeltelim. Bakın İnsanlar bizim bakışımıza sahip olsa, ya bütün bu mezhepler hepsi Kur'an'a ve sünnete dayanıyorlar, bunlar bir berekettir dese sen bir Şafi'nin peşinde namaz kılacağın zaman yüksünüyor musun? Hayır. Yok hocam. hocam Yeter ki kıraati dersi... benden güzel olsun. Geç, kıldır kardeşim. Eyvallah hocam, evet. şey, fakültedeyken derslerimizde sizin şöyle bir sözünüz vardı, bizim farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir Kesinlikle. diye bir sözünüz vardı. Evet. Biz Allah'a hamdolsun İslam dünyasına baktığımız zaman, İslam dünyasında geçmiş dönemlerde taassup dönemleri yaşanmış. Bunu da inkar etmeyelim. Yani insanlar sadece kendi mezheplerini öne çıkarıp diğer mezheplere haksızlık yaptıkları dönemler olmuş. Ama şu anda yeryüzünün neresine giderseniz gidin, hangi İslam ülkesine giderseniz gidin, hakikaten bir kardeşlik havası oluştuğunu görüyorsunuz. Hı hı. Hanefisi Şafii'nin peşinde, Şafii'si Hameli'nin peşinde, öteki Maliki'nin peşinde hiçbir sorun olmaksızın ibadetlerini birlikte yapma lezzetini tadıyorlar ve bu güzel de oluyor ya. Ya bir Malik ile birlikte oturmak, bir Şafii ile birlikte oturmak, bir Hanbeli ile birlikte oturmak, onlarla kardeşlik hukukunu tesis etmemiz kesinlikle bizim Hocam, için bir ayrışma nedeni değildir arkadaşlar. Bir de bizim görevimiz ümmeti birleştirici olmak. Estağfurullah bismillah. Ve la raku. Evet. Sadakallahü aleyhi ve Allah böyle diyor. Ayrılmayın diyor. Yani biz de bu mezhepleri, farklı görüşleri birbirimizi dışlamak için veya ...birbirimize saldırı saldırmak için kullanmamamız gerekiyor. İnşallah biz zaten o e, inanç... Bir de bizim ülkemizin... ...Abdülbaki bir güzelliği var. Aziz seyirciler. Bizim ülkemiz, Türkiye'miz, güzel memleketimiz... ...bütün İslam dünyasının cazibe merkezi oldu. Hepiniz bunu görüyorsunuz. Hatta İstanbul'a gittiğinizde... ...Birleşmiş Milletler gibi bir havayla karşılaşıyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani Suriyeli var, Iraklı var, İranlı var, Afganistanlı var, Afrikalı... Her tarafından insanlar var. var. Bu bizim için Pakistan'dan, Afganistan'dan her yerden var. Bu bizim için esasında bir güzelliktir. Ya yani Bizim ülkemizin böyle bir cazibe merkezi olması hakikaten bana keyif veriyor. Ama onun yanında başka bir katkısı var bize. Nedir o? Bu gelen kardeşlerimiz farklı mezheplere mütesip oldukları için onlarla birlikte beraber yaşama bilincini biz geliştiriyoruz. Hakikaten evet. bizim ülkemiz, şu güzel memleketimiz bütün İslam dünyasına bu açıdan da bir örneklik sunmaktadır. Allah bu millete, aziz seyirciler, bu millete tarihin hiçbir döneminde vagon olma görevi vermemiştir. Bakınız, tarihe bir bakın, bu millet tarihin hiçbir döneminde vagon olmamıştır. Her zaman lokomotif olmuş, olmuştur. Şimendifer. Her zaman. Biz lokomotifiz. Şu anda da bakın, bu gelen insanlara baktığımız zaman, farklı coğrafyalardan gelen insanlara baktığımız zaman, esasında aynı misyonu şu anda da devam etmiş olduğunu görüyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi zahire eylemesin. Amin. Bizleri peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin yolundan ayırmasın. Amin. Amin. Bizleri peygamber aleyhisselam aşığı onun yolundan giden nesiller yetiştirmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum.